Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 35. Bölüm Taif Kuşatması Huneyn Savaşı Müslümanlar tarafından kazanılmışsa da savaştan kaçanlar İslam karşıtı başka kabilelerle birleşerek yeni bir tehlike arz etmeye başlamıştı. Bunların başında Tayifliler geliyordu. Tayif halkı İslam'a karşı olan tavrını zaman zaman küstahlığa varacak şekilde ortaya koymuştu. Hazreti Peygamberi ve Müslümanları hicveden şairler İslamiyet aleyhine tertip kurmaya çalışanlar, başları sıkıştıkça Taif'e kaçıp sığınıyordu. Dolayısıyla Taif, düşmanın bir sığınak yeri haline gelmişti. Nitekim, Evtas'ta yenilgiye uğrayan Hevazinliler de buraya sığınmışlardı. Resulullah, Huneyn Savaşı'nın hemen ardından, kendisinin başında bulunduğu bir askeri güçle Taif üzerine yürümeye karar verdi. Halit bin Velid komandasında bin kişilik bir öncü kuvvetin ardından Taif'e gelen Hazreti Peygamber, kalelere sığınan Sakifliler ve diğer Hevazinlileri bir ay kadar muhasara etti. Taifliler kalelerinde bulundukları için, açıktan hücum eden Müslümanları sürekli ok yağmuruna tutma avantajını kullanarak güçlü bir savunma yapıyorlardı. Çeşitli strateji ve taktiğin uygulandığı bu kuşatmada, Müslümanlar mancınık ve debbabe gibi askeri malzemelerden yararlanmışlardır. Resulullah, Taiflilerin bir yıl yetecek kadar erzak depoladıklarının anlaşılması ve haram ayların yaklaşması üzerine muhasarayı kaldırdı ve ganimetlerin toplandığı ciraneye geldi. Taif kuşatmasında Müslümanlar 12 şehit vermiş, öldürülen düşman sayısı ise 3 olarak zikredilmiştir. Hz. Peygamber, Taif'ten sonra esirlerin ve ganimetlerin bekletildiği ciraneye döndü. Esirlerin sayısı, kadın ve çocuklar dahil altı bin kişiydi. Ganimetler arasında yirmi dört binden fazla deve, kırk binden fazla koyun, dört bin ukiye gümüş bulunmaktaydı. Elbise ihtiyacı bulunan esirlere elbise giydirilmesini emreden Hazreti Peygamber, ganimetlerin dağılımını hemen yapmaksızın bir süre bekledi. Niyeti, Müslüman olarak kendisine başvuracak Hevazinlilere bu ganimetleri iade etmekti. Fakat Hevazin heyeti geç kalınca, bazı münafıklarla, İslami bir şuura sahip olmayan yeni Müslüman olmuş bir kısım bedeviler, ganimetleri hemen dağıtması için Hazreti Peygamberi incitecek şekilde ısrarda bulundular. Hz. Peygamber, ganimetten Beytülmal hissesi olarak beşte birini ayırdıktan sonra, geri kalan esir ve ganimetleri bölüştürdü. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak için dört ay süre isteyen ve kaynaklarda Müellefetül kulub diye anılan bazı Kureşlilere gönüllerini İslam'a ısındırmak için daha fazla hisse verdi. Ganimetlerin taksiminden sonra Hevazinlilerden gelen bir heyet, Müslüman olduklarını söyleyerek esirlerin ve mallarının kendilerine iade edilmesini istedi. Hz. Peygamber kendilerine ganimet taksiminden önce bir süre beklediğini hatırlatarak, bu aşamada isteklerini yerine getirmenin zor olduğunu ifade etti ve esirleriyle malları arasında tercih yapmalarını söyledi. Onlar esirlerini tercih edince, ashabın rızasını alarak isteklerini yerine getirdi. Bedevilerden bazı Müslümanlar ellerindeki esirleri vermek istemedilerse de, Rasul ü Ekrem kazanılacak ilk zaferde daha fazla hisse vereceği vaadiyle onları ikna etti. Bu arada Rasul ü Ekrem'in müellefetül kulübe fazla hisse vermesi, onun Kureyşlilere iltimas yaptığı, hatta Mekke'de kalıp ensarı terk edeceği yolunda bazı söylentilere sebep oldu. Bunun üzerine Ensar'ı toplayan Hazreti Peygamber, müellefetül kulube için fazla hisse verdiğini anlattı. Ayrıca Ensar'ın faziletini dile getirerek daima onlarla birlikte olacağını söyledi, kendilerine ve çocuklarına dua etti. Bunun üzerine yaptıkları dedikodudan dolayı pişman olan Ensar, üzüntülerini dile getirip kendisinden razı olduklarını söylediler. Ciran'da iki hafta kalan Resulullah Ganimet taksiminden sonra burada ihrama girip Mekke'ye gitmiş, Umre'den sonra da Medine'ye dönmüştür. Hazreti Peygamber, Huneyn yenilgisinden sonra Taif'e kaçmak zorunda kalan Hevazin ordusu kumandanı Malik bin Avf'ın ev halkı ve mallarının Ümmü Abdullah bint Ebu Ümeyye'nin yanında bir müddet tutulmasını istemiş ve Mali'ye haber göndererek Müslüman olduğu takdirde ailesini ve mallarını geri vereceğini, ayrıca yüz deve ihsan edeceğini bildirmişti. Bunun üzerine Malik bin Av Hazreti Peygamber'in yanına gelerek, İslam'ı kabul edince, vaad edilenler kendisine verildi. Malik bin Av'ı müellefetül kulübe dahil eden Resulullah, onu kendi kabilesiyle, taif ve çevresinde oturan bazı kabilelere amil tayin etti. Sakiflilerin, hicretin 9. yılında Medine'ye gelerek Müslüman olmalarında Malik bin Avf'ın önemli katkısı olmuştur. Son Peygamber.info Onu anlamak, ve anlatmak için.